önceki derslerimizde bidatın tanımını bidatın çeşitlerini her bidatın sapıklık olduğunu dinin kemale erdiğini ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in terki sünnet ve ameli sünnet diyerek sünneti iyi anlama noktasında önemini vurgulayarak bidat konusunu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 Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu an şöyle diyor ittiba edin iptida etmeyin yani tabi olun bidatçı olmayın yeter her bidat sapıklıktır her bid'at sapıklıktır. Yine Abdullah İbni Amar radıyallahu an şöyle diyor, insanlar güzel görseler dahi tüm bid'atler sapıklıktır. Bu şahsiyetlerin fiillerine baktığımızda kavilleri ile muvafık olduğunu görürüz. Mesela Amr bin Seleme'den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 kulu mit marra subhanallah deyiniz ki yüz defa subhanallah onlar da ellerindeki taşlarla subhanallah subhanallah subhanallah diyor ki yüz defa elhamdülillah elhamdülillah deyin diyor onlar da diyorlar ki elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah Allah-u Ekber allah Ekber la ilahe ilah böyle ortadaki insan komut veriyor o halka da ellerindeki taşlarla sayıp bu zikri ifa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 dinde yeni bid'atler mi ortaya çıkardınız bunun üzerine o bid'atçı topluluk şu cevabı verdi dediler ki vallahi dediler ya Ebu Abdurrahman bizim hayırdan başka hiçbir amacımız yok bizim hayırdan başka hiçbir amacımız yok bunun üzerine dedi ki Abdullah bin Mesud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 hadisi de hasen bir hadis Ebu Davud'un 1501 numarada geçiyor yine Tirmizi'nin 3653 ve başkaları Yüseyre radıyallahu anh hadisinde tahriç etmişlerdir ve hadisin isnadı hasendir şimdi Allah resulü sallallahu aleyhi ve sellem dolayısıyla bu vesileyi de bu ibadeti teşri buyuran Allah subhanahu ve teala bu ibadeti yerine getirmemiz için vesileyi de bizlere öğretmiştir. Bu da sağ elle, sağ elin parmaklarıyla Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi yapılmasıdır. Bazen vesile mekruh ya da haram olmasına sebep olan bir mefsedet içerebilir. Fakat bununla birlikte vesile olunan şey haram ya da mekruh kılınmamış olabilir.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 sebep bulunmasına rağmen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir uygulamada bulunduğuna dair bir bilgiye sahip değildir. Yani Abdullah bin Mes'ud Allah Resulü Vesselam'den ve onun ashabından herhangi bir naz bulmuş değildir. Yani ee, taş edinme imkanına Allah Resulü Vesselam sahip olduğu halde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 ümmet için razı oldum. Çünkü ve üisselam razı olduğu bir husustan kendi nefsi adına rızalık göstermişti. Yani Abdullah bin Mes'ud tabiri caizse, e, Ebu Musa el göre daha fakih, daha iyi bilen ya da Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem e, medresesinde yetişmiş, güzide sahabelerden biri olduğu için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 Rasulullah s.a.v.'nin hırkası eskimemiş, tırbası kırılmamış iken ve Ali s.a.v.'nin ashabı henüz hayatta iken. Yani ne demek istiyor onlara? Rasulullah Vesselam'ın dizinin dibinde yetişmiş, biz zat talebeleri, biz zat arkadaşları, biz zat yardımcıları henüz sizin içinizde bulunuyor iken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 Efendime söyleyeyim bu konuda yanılgılarının şiddetini ve ashabın bu çizgiden ve bu anlayıştan nasıl uzak olduklarında ittifak olduğuna bir delil görülmektedir eserde. Gerçekten Abdullah İbni Mesud'un bu olayı değerlendirmesi ve bakış açısı çok mühimdir. Yani siz bilmiyorsanız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 ve Allah'a ortak olarak ortaya koymuştur. Hakimlerin, hakiminin haşa eksik bıraktıklarını tamamlamaya çalışmış ve kendisinin Muhammed aleyhisselat vassalem'in milletinden daha doğru yolda bir millet üzere olduğunu sanmıştır. Çünkü biliyorsunuz Abdullah ibn Mesud onlara dedi ki, ya siz dedi hak yoldasınız, ya siz hak yoldasınız. Muhammed aleyhisselat vassalem'in ümmeti sapıklık üzere ya da onlar doğru yolda siz sapıklık üzeresiniz. Ey yani bir bâtıçı kimse aslında teşrih koymaya, hüküm koymaya yeltenmiş gibidir. Halbuki şu ayetin haber verdiği kimseler gerçekten bu bidatçıların kendilerini sorgulamaları ve ne tehlikeli bir durumda olduklarına açık bir delildir. Hucura suresi ayet 16'da Rabbimiz Subhanahu ve teala şöyle buyuruyor. Kul etuallimuna allaha bidinikum ve vallahu ya'lamu ma fil semavati ve ma fil ardı ve bi kulli şeyin alim. Dikkat ediniz. Kul etuallimuna Allah allaha bidinikum ve allahu ya'lamu ma fil semavati ve ma fil ardı. De ki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 Ey bunlar rabıta yapıyorlar ve bununla beraber bunları yaparken aynı şekilde ortada birisi ellerinde taşlar ve e, şu kadar subhanallah diyor, şu kadar elhamdülillah diyor, şu kadar Allahu ekber diyor. Bütün bunlar bittikten sonra rabıtaya hazırlık yapıyorlar. Ey şeyhleriyle, ey üstadlarıyla. Dolayısıyla vallahi bugün e, aklı selim bir Müslüman, şu olaya şahit olan ve bunu işiten bir Müslüman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 zikir için bir araya gelmiş bid'atçiler Ali radıyallahu anh'e karşı Nehravan'da savaştılar Ehli Sünnet'in imamı İmam Ahmet ee, İmam Ahmet'in ashabından olan ilk Müslüman alimlerden Hasan bin Ali Elbe, Elberbehari şöyle diyor dikkat ediniz Ahmet ibn Hanbel'in ee, önemli alimlerinden birisi diyor ki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 Yarım hurma tanesiyle olsa dahi. Evet, Aisset Vasselin öyle buyuruyor. La <gülüyor> Diyor ki iyilikten hiçbir şeyi küçümseme. Bu kardeşinin yüzüne tebesüm etmek olsa dahi. Hatta bu konuda ben küçük şeyler diye bir yazı yazmıştım, bir makalem vardı.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 Vallahi bizim niyetimiz bir adet çıkarmak değil veya bir adet yapmak değil. Biz diyor ihlasla bu ibadeti yapmaktayız. Onlar şeriata aykırıkta bulunmayı kastetmiyorlar. Dinin bazı gediklerini kapama düşüncesinde de değiller. Bir ve ihdas edilmiş olan şeylere bulaşmak gibi bir düşünce akıllarına bile gelmemiştir. Böylelerinin yaptıklarına sana karşı yaptıklarını sana karşı delil olarak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 İnne mel amel bin niyet, ameller niyetlere göredir. Bizim niyetimiz de hadisdir. Bizim niyetimiz de Allah rızasıdır demeleri sizleri aldatmasın. Dolayısıyla, dolayısıyla Abdullah ibni Mesud'un, Abdullah İbni Mesud'un bu olaya bakış açısını ve bir de nasıl zemmettiğini, onlardan yüz çevirdiğini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 e ee, اصحاب bunu nasılın derken yani sahabenin bir ata karşı bakış açısı üzerinde biraz daha duracağız ve hadihi vallahu a'lem ve sallallahu ala nabiyina muhammedin ve ala ali Muhammed Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve etubu ileyk